Ne yaptın Karagöz'üm senin şu şifre işini? Hallettim yahu. İyi güzel. E, sevgili dinleyiciler, Karagöz de hackerların kurbanı olmuş. Daha doğrusu siyah hackerların. Bunun beyazı da mı var, acıyı var? Aynen Karagözüm beyazı da var. Korsan korsandır. Renk ayrımı yapmayalım lütfen. Karagöz'üm, beyaz hacker dediklerimiz bilgisayar ağlarını korumak için çalışan, bilgi çalmayan kişilerdir. Tabii tabii, öyledir. Bak Karagöz'üm. İnternette sörf yaparken bazı şeylere dikkat edeceksin. Yüzmeyi bilmeyen sörf yaparsa böyle olur işte. Efendim anlamadım. Diyorum ki yelken bozuldu da sörf yapamıyorum. Bozulur efendim bozulur. Deniz fırtınalı dalga şiddetli. Anladık Hacı kaçıncı baskı? Seninki de kaçıncı yenilgi. Bu sefer önlem sağlam. İşte şifreni oluştururken zor bir şifre olacak. Karışık falan yani. Ben ortaya çok güzel karışıklar da yaptım. Sonradan unuttun. Yok unutmayayım diye kaydettin. Nereye kaydettin? Bilgisayara nereye olacak? Hoppala oraya kaydedilir mi? Korsanlar bilgisayarında olan her bilgiye ulaşabilirler efendim. Hadi ya. Yok erkek olsalar da karşıma çıksalar Ama nerede? Sen tedbirini alırsan onlara yem olmazsın merak etme. Şifreni de bir deftere falan kaydet. Hatta bizim bir arkadaşın yaptığı gibi onları bile şifrele. Oldu her şifreye de bir şifre. Sonra kafayı ya. Önlem şart. Mesela bir siteye mi girdin? Her istediğin bilgiyi vermeyeceksin. Doğum tarihini, numaranı, adresini falan. Ya bizim arkadaşa her doğum gününe mesajlar gelirdi. Bir siteden işte bilmiyorum nereden geliyorsa. Doğum günüz kutlu olsun diye. Ben de öyle bir şey için zannettim. Adresini niye verdin peki? Dedim bunlar işi ilerletmiş. Adrese hediye gönderecekler herhalde. Et telefon... Ola ki adres ulaşamazlarsa bizim hediye güme gitmesin diye. Yani bir hediye uğruna verdin bütün bilgileri. Verdik yine verdik. Bu lafın altında sanki başka şeyler de var Karagöz'üm. Yani biz sadece kendimizi düşünmediğimiz için eş dostun da... Hadi ya. Yahu bunun banka bilgilerine de ulaşma riski ne vardı? Varmış. yani Ama Allah'tan zürdün dostuna zürd olduğundan bir facia yaşanmadı. Yani Karagöz'üm. Ne yapalım mı? ...tedbili bilgi de ferahlık vardır dedik... ...üstüne su içtik. Şişireceksin insanları su içe içe... ...artık bundan sonrasına dikkat et karagözüm bak. Dedim ya bu sefer iş sağlam... ...tuzak soru atıyorum ortaya... ...mesela akşama yemeğe var mısın diyorum... ...bizim sadıksa sendense varım diyorum... ...cimri kazım ucuzsa oradayım diyor. İlginç ilginç bak. Daha bunun gibi bir çok soru. İyi hadi bakalım. Sana emniyetli açılmalar. Eyvallah...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 Teknik Yönetmen Kadir Çiftçi Ya Serkan bari şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya abi, Şşş, Gürültü yapmayız stüdyodayız abi. Abi.